Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve anlayanih ve sahb-i İtikad konularından davettiğimiz mektup 266. mektupta İmam Rabbe allah Teala'nın görülmesi meselesine geldi. Yeral mü'minunel fil cenneti. Min ve la keyfin ve la şib'in Müminler Allahü Teala ahirette cenneteken cihet olmaksızın keyfiyet olmaksızın benzer ve misali olmaksızın görecekler. Yani görme sabittir, şekli keyfiyetin mesuldur Ahiret haliyle bu olacak. En çare zalike bu görme meselesini icaretti. etti. farklı milli him ve gari milli olan, din harcı olan bütün fırkalar Allahü Teala ahirette. görmesi inkar etti. Hala ehl sünneti, ehl-i hariç. Ehl-i ifade ediyorlar ve bunu kususunda ayetler ve hadis-i deli getiriyorlar. hadis zaten Efendimiz buyurmuş Buhari, bu hadis-i Müminler siz cennetteyken şu ayı gördüğünüz gibi hiçbir zahmet çekmek sizin, birbirinize eziyet vermek sizin Rabbinizi göreceksiniz. Yani orada ayın on dördünde dolunayın rahat bir şekilde görüldüğü gibi müminler hiçbir sıkıntı, eziyet birbirine vermeden rahat bir şekilde Mevlata'yı görecekler. Bu had-i şerif zaten bahar edilir. Ayrıca ayet-i şeriflerde vücuhun ila bir takım düzler ahirette o günde nur, nurlu paradak ila rabbiha nazıra Rabblerine bakıcıdırlar. Bu ayet fakat imanla da sene bakıp görmeyi ifade ediyor. öyle <gülüyor> Bunlar inkar edenler, ret edenler, meblahta adet ve şifet olmaksızın görmeyi ret ediyorlar. ve keyfet olmadan nasıl Çünkü Görmenin şartları var. Işık lazım, mesafe lazım, karşıda durmak lazım diyorlar. Halbuki bu dünya hayatının görmesidir. Ahiret hayatı böyle değil. Hatta en Şeyh Muhyiddin İbn Arabi Muhammed bin Arabi sözü de تنزل görmesini indirdi ile tecelli suri suret bakımından bir tecelli olacak bir suret görecek demek istiyor. İla yüce tecelliden başka bir şeye cevaz verilmiyor. Nakle Hazreti Şeyhuna Yemen An Şeyh kımmeti Şehimiz Muhammed bin Arabi'den nakledildi ki nakle şöyle Öldü. İnnel mutezirete mutezire levlem dukayidur rüiyete mertebeti tenzih şayet rüiyeti tenzih mertebesiyle kayıtlamasaydılar ve kadü deseydiler hükmesediler bir teşbihi eczan yani şekil vererek benzeterek bu olacak deseydiler zavru rüiyete aynı hazret tecelliye Şu tecelli gibisi şeklinde, sure tecellisi şeklinde rüyat olacak diye savurmuşlardır. Hem inkârı rüyyete asla, rüyyet asla inkâr Yani Mutezile'nin rüyyeti inkâr etmesi tenzih, rüyyetin tıplak şeyf olması bakımındandır. Tıplak değil de sure tecellisi olacak şeklinde kabul etsediler, rüyyeti inkâr etmediler demek istiyor bu Mütenbi Arap. Yani kendilerinin yaptığı gibi. lam istihalu istihaluha ruyet Yani inkarım ondan inkar aliha, ru'yetü görme inkarları. Yine vav min Yani ruh zat ve zihyet olmaksızın var böyle bir şey olmaz direkt akılla bunu içerdiler. Tecelli sure olsa olacak desediler. Ateist uçcular gibi. O zaman inkar etmezlerdi. İmma huwa mahsusun bir mertebe bin mertebe Yani mertebesine has olan bilâ olmak, cihette olmak halleriyle rüyet olacağı için bunu inkar ettiler. Hilâf-ı Hazreti Cellî'ye şu suret tecellisi böyle değil. Çünkü suret tecellisinde allah Teala bir suretle kuluna tecelli eder. Ona hitap eder. Bir suret gösterip oradan ona hitap edebilir. Bu aklında mümkündür, cihette bakımında da mümkündür. o allah Teala'nın isim ve sıfatlarından bir zırlın bir suretinin açılmasıdır. Dolayısıyla allah Teala'nın zatının tecellisi değildir. Orayı karıştırıyorlar. Ve la yehfa, işte imanımız buyuruyor. La yehfa enne tenzilet enne tenzilel rü'yetil uhreviyeti e, ile ahiret görmesini suret tecellisine indirmek inkarun aleyha filaket. Hakkatta görmeyi inkardır. neden yani görmesini inkar müşaur. Ve bu suret iclisi inşânın muğayiren tecelliyât ne kadar dünyadaki sûret tecellîlere zıttısı muhalifse de leysene dörüyetül hak'sı tâni halço değildir. Tecelli ne olsun ikinci açılımdır, üçüncü açılımdır. Zatın kendisi değildir. Halçoysa Rabbinizin sa Rabbe şu gece aydınlık gecede ayı nasıl görüyorsanız, o şekilde rahat bir şekilde Rabbinizi göreceksiniz buyuruyor. E bu nastır katidir, bunu tevrlut götürmez Nasıl olacak? İlmi Allah asmalamıştır Ahirette nasıl olacağız? Ahirete yemek yerken, bir nimet tadarken ağzımızla, kulağımızla, burnumuzla değil, bütün varlığımızla, bütün bedenimizle lezzet hissedeceğiz. Görme işi de o şekildedir. Görme kabiliyeti değişiktir, kuvvetlidir. Nazım Yerâhül mü'minûne bi'gâri keyfin Mü'minler Allah-u Teala keyfiyeti olmaksızın görürler. İdrakin ve darbin misali. misalden ve şekilden bir benzeri olmaksızın, idrak olmaksızın. Yani allah Teala göreceğiz ama idrak ettik, diyemeyeceğiz, idrak edemeyeceğiz. Çünkü allah Teala idrak olunmaz. Dolayısıyla ruhiyet meselesi mutezire de Selefiye'nin bir kısmı, ve Vehhabiler, Şia, bozuk mezheplerin tamamı buna akılla, meselelere akılla baktıkları için dünya kendilerine kitap ve sünnete tabi olduğu iddia derler. Kitap sünnet bunu beyan ediyor. İşaret manası var, ibare manası var. Böyle olduğu halde ruhiyeti inkar derler. İşte bu iş ancak sünnet seneye ittiba olur. Bir Allah dostunun terbiyesiyle olur. Terbiyatına girmeyen bir insan, bir alimin, bir velinin terbiyesiyle yetişmeyen bir insan aklıyla, kitaplarıyla, ilmiyle, mantığıyla giderse sonunda tökezler ve anlayamadığı şeyleri inkar eder. Dolayısıyla ilim silsilesi olmayan kişilerin konuşmaları, sohbetleri zararlıdır. Kişiye değil, onun hocasına bakmak lazım. Nerede yetişmiş? Hangi silsileden yetişmiş? Hangi meşhepten yetişmiş? Onu önce araştırmak lazım. Kitaplara da okurken, tercümelerde bakarken bu şekilde araştırmak lazım. Rastgele kitap okumak doğru değildir. Ehl-i olanı, ilim silsilesine bağlı olanı itikatta, amelde, tasavvufta, manuvyatta belli bir meşrebe, mezhebe sadakatli olanı tercih etmek lazım ki o şekilde tanınması kolay olur. Ebi'l-Sethü'l-Enbiya'yı <gülüyor> aleyhissalatü vesselam peygamberlerin gönderilmesi rahmetül lil alemin alemlere rahmettir. <gülüyor> peygamberlerin gönderilmesi Çok büyük rahmettir. Felevlem tekün ve sa'atata şu büyük peygamberlerin aracılığı olmasaydı men kâne edillina alâ marifeti zâti vacib-ül vücut isfati vacib-ül olan Mevlamızın zatına, isfatlarına kim bizi delat ederdi Kim bize yol gösterebilirdi? Kim bize onu tanıtabilirdi? Emençane yüme yüzlenanlarda yatın mevlana çeleşano min Mevlamızın razı olduğu ve razı olmadığı şeylerin arasını kim bizim için ayırabilirdi? Kim bunu bize gösterebilirdi? Kur'an, ismi Furkan. Haklı batıl ayıran devadır. Kur'an gelmeseydi onu bize beyan etmeseydi nasıl anlayacaktık? Ve nukulenen nakısata çünkü akıl nakıs aklımız hazirlin an mana bu manayı anlamaktan çok uzak bir durumdadır. Bir dünya teyid nuru davet Peygamberlerin davet nuru kuvvet, ile kuvvetlendirme olmaksızın Peygamberlerin daveti, nuru aklı çalıştırıyor, aklı düşünmeye sevidiyor, Akılla ile ilikatlı olan basireti gözü kulağı artık sağlam bir şekilde çalışmasına sev oluyor. O nur olmaktan sonra insan düz yolda aydınlık gününde sapar. Talaat düşer. Ve minel kasreti, efham minel kasreti. Şu nakıs olan fiillerimiz makbulatun fi hazil muameleti Şu muamelede çok cimri kamıştır. Mini gari şu büyükleri taklit etmeksizin, peygamberleri taklit etmeksizin aklımız, fehmimiz makiz olan anlayışımız cimridir. Yani yeterli değildir. Tam anlamaya yol bulamaz. İlla bir göstereni, ikaz edeni, tebliğ edeni olması lazım. Ya mennel akle ve inkane huzeten. Evet, akıl çok yerde delildir, hüccettir. Lakinne hu gârü fil hücciyet. Fakat Hüccet olmakta tam bir güvenilecek delil olma durumunda değildir. Ve gayrı baligın mertebetel buluğ, buluğ mertebesine ulaşmış değildir. Kemale ermiş değildir. El-hüccetü'l-baligatü, hüccetü'l-baligatü, kati kesin delil. İnne mahiyye, enbiya Ancak peygamberlerin gönderilmesidir. Peygamberler gönderilince hüccetü'l-baligat tamam oldu. İşte dünya, ahiretteki hesab ve ceza peygamberlerin gönderilmesine bağlıdır. Hüccet-i baliyaya bağlıdır. Akılla bulun demedi Peygamber gönderdi, kitap gönderdi. Kitap, peygamber gelince hüccet tam oldu. Feinkıyla İzâ kânel azâbuttaimiyyül hüccet Devamlı, ebedi olan cehennem, ahiret azabı olunca, men'u bil bir seti peygamber gönderilmeye bağlı olunca bey imane tekunul bi O halde peygamberlerin aleme gönderilmesi alemler için nereden rahmet olacak? Peygamber gönderilince cehennem hak edenler ortaya çıkmış oldu. O zaman peygamber peygamber gönderilmenin rahmet olması, o insanlara rahmet olması nerede kalır diye sorulursa, o bu cevap verelim. Ennel bi rahmeti. Peygamberlerin gönderilmesi rahmetin ta kendisidir. Gönderilme işi rahmetin ta kendisidir. Le'na çünkü bu İlisayet gönderilme işi. Sebabın bir marifeti zâti vacibul vücud ve sıfatı teâlâ. Cenab-ı Hakk'ın zatını ve sıfatlarını bilmeye marifete sebeptir. Allahu u Teala'yı tanımış oluyorsun. İnkâyeden de tanıyor, biliyor, duruyor. İmayeden de tanıyor, biliyor, duruyor. Ve hiyeku mütedamminetun liseadetin dünyeviyetin ve okreviyetin. İşte Mevla tanımak, sıfatlarını tanımak dünyevi nimetlerin ve uhrebi nimetlerin saadetlerin tamamını içine alıyor. Ebi devletil bi seti, bi set devleti yani peygamber gönderilmesiyle imtaze ma huvel laiku bi cenab-i teala Cenab-ı Hakk'ın mukaddes zatına layık olan şey ayrıldı. Ama ve gayr-i bihi ona layık olmayan şeyleri. Hangi şey Mevla için söylenmesi layıktır, düşünülmesi layıktır, hakkında böyledir denmesi layıktır. Bununla layık olmayan şeyler ayırmış olduğu peygamberler onları beyan etmiş oldu. Fe nekulana ac ama kör şaşı olan aklımız celletiyetiye bu tesmetü imkan, huduz çünkü aklımız neyle alametidir. İmkan ve huduz, sonradan olmak, mümkünat dairesinde kalmak, alametiyle alametlenmiştir. Yani madden ötesine çıkamıyor. Hislerin ötesine gidemiyor. Böyle Noksanlıkla imkan-ı vudus alametiyle alametlenmiş olan aklımız keyfe tarifu nasıl bilsin o keyfe tedrisu nasıl idrak etsin mahvu ve münasibun li hazretil vücub vücub hazretine vacip olan hazrete münasip olan şeyleri vücub makamına münasip olan şeyleri nasıl idrak edecek mümkünatta olan bir şey şeylezi vücub hazreti ki min levazimihi onun levazımındandır el kıdemu kadim olmak isim ve sıfatlarında olan kadim olan hususlar ki bunlar Vâcib Teâlâ'nın zatın ve sıfatların kıdemidir. Bunlar hadis olan bir mahluk tarafından nasıl bilinecek? Hadis olan sonradan olmuş. Sonradan olan şey, ezeli, kadim olan şey nasıl bilecek مَا لَا Minha Ondan münasip olan şey nasıl bilsin? Onlara münasip olan şeyleri, münasip olmayan şeyleri nasıl bilsin? وَمَا يُنَاسِبُهُ مِنْهَا vücut vücut makamına münasip olmayan şeyleri de nasıl bilecek? Hattâ et aleyhi zelcel şu hususta onlarca mutlu olsun. Yani kendisi mümkünat dairesinde, mümkünat dairesinin dışına ulaşıp da vücut dairesinden, vücut makamından nehrân zat ve sıfatlarından haberdar olması mümkün değil kendi başına. Yezterne b min haza dolayısıyla o sakıncalı şeylerden sakınacak. Layık olanları söyleyecek, layık olmayanları sakın soracak. Nasıl yapacak akıl? Yapamaz. Vel ve kesir, bel akıl, kesir ama çok kere, yez'umum min naksihil, min naksihil, noksanlığından züm eder, yanlış anlar, el kemale, kemalatı, noksanen, noksanlık anlar, kamil olan şeyleri, noksan anlar, ve naksa, noksanlıkları da kemalen, kemalat anlar, ters anlar. Hazreti Temmiyizü, bu ayrım işi, indel fakir, fakire göre, bu İmam Rabbani'ne göre, fevka cemi'in ni'mi zahireti vel batineti, zahir ve batinli nimetlerin, hepsinden daha üstündür. Yani hak ve batılı ayırmak, noksanlı kemale ayırmak, bu vazifeyi yapan peygamberlerin gönderilmesi, nimetlerin en büyüğü ilişkidir. Veşedül mahrumine miye saadeti, saadetten mahrum alanların en şiddetlisi, en mahrum olan kişi, men o kişidir ki, yünsibü Cenab-ı Kudsi-i Teala, Mevla Mukaddes tarafına nispet ediyor, umuren gare münasebeten, E, münasip olmayan şeyleri ona isnat ediyor. Ve şey ağır alakalıtın bihir şeyleri ona isnat ediyor. Allahu Teala için adam ne diyor baba diyor. Uştur diyor. Karısı var diyor. Allah uyur diyor. Allah çemridir diyor. Allah'ın eli bağdır diyor. İşte bu Yahudiler bu gibi iftiraları atıyorlar. Biz ne diyoruz? Subhanallah. Allah'ımızı tenzih ederiz. Anlayamadığımız şeyde su kalırız. Rabbimizi tenzih ederiz. Ona lek olmayan şeyleri ondan uzak ederiz. velzi meyiz el hakka an el batili vel peygamberlerin gönderilmesidir. Velzi ferrak olan ile ibadeti laik olmayan arasını ayıran da vel beset o da peygamberlerin gönderilmesidir. peygamberlerin gönderilmesi vasıtasıyla yüdâ'u davet olunur. ila tarikil hakc celle ala mevlamızın yoluna sırat-ı müstakimet davet olunurlar. ebiha obisetle o vasline yani yesluna yani davete uymakla ya vaslihi celle sultan. mebla yakınlık ve vasıl olmak ona kavuşmak onun rızasına ulaşmak onun razı olduğu makamlara kavuşmak saadetiyle mesut mesul olurlar. Bir sebebi, bir seti, bir peygamberlerin gönderilmesi böyle ve teziril iktidav ala merdiyatil mevla cennileşenuhu Cenab-ı razı olduğu şeyleri anlamak kolay olur. Kemal-ı Yani biz aklımıza bulacağımıza hazır peygamber bize beyan ediyor. İslam'ın şartlarını emirler, yasakları açıklıyor. Dolayısıyla o rahmetten istifade etmek lazım. Adam diyor peygamber geldi gitti bitti postacı diyor. Onun peygamberi postacıymış. Postacı kimdir? Haber getirir, zarfı verir, çekip gider. Sen ne yaparsan yap. Ona karışmaz. E, peygamber, peygamber solsam öyle midir? Ben nasıl kılıyorsam benim gibi kılın buyurdu. Ben nasıl hac yapıyorsam bana bakın öyle alın buyurdu. Ayet-i onda sizin için örnek vardır buyurdu. O hevasıyla konuşmaz, ne şey konuşursa vahiy ile konuşur. O her şey bizim için örnektir. İttiba o şekilde olur. Ashab-ı öyle anlamış. Tabi'in öyle anlamış. Abla Bedi Ömer Bir gün bir yere giderken yoldan ayrılıp bir ağacın dibine gitti yat ne Niye yattı Dediler için yattı? Efendisi Buradan geçerken burada yattı. Bakın onun yatmasına da kalkmasına da her şeyine ittibat eder. Bizimkiler reformcular, Allahu Teala tarafından gelen kati hükümleri bize bildiren Efendisi Hz. Pek çok şeyini göz ardı ediyorlar. Biz anlayacağız diyorlar. E, Peygamber Efendi bunu nasıl anlamış? Nasıl anlatmış? ashab nasıl anlamış, nasıl anlatmış, nasıl yaşamışlar? Odur bizim için örnek olan. Kendi kafamıza göre hiç çıkarmayalım. Asr-ı Saadet'e uymayan şeyler bidat oluyor diyorsunuz. Yanlışlık oluyor. Sünnetten ayrılmış oluyor. Sünnetten bir kalış ayrılan kişi ve cemaatler nedir? Dalalettedir. Dolayısıyla bizim derdimiz sünnet-i kaynağından öğrenip anlatmaktır. İşte ehl itikadı budur. Burada peygamber olmadan din anlaşılmaz. Allah'a itaat, Resul'a itaat. Bak Resul'a itaat 23 sene boyunca onla itaat ettiler. Bizler de ölünceye kadar, ümmette, kıyamete kadar itaat eder. Dolayısıyla bu şekilde ümmet peygamberinden devam şekilde istifade etmiş olur. بسبب البيئة التي يتأثر التلاو على مرضيات النبلات اللي نشانهم تمام؟ في بها يتميز الجواز التصريفي في ملكية على اشترى بقى جامبليدرن ي gönderil مثلاً كنا بقى كم ملكية التصاريح جائز ؟، ناسيل يحاجمنا نسي على الجيل ده، Fil bi'seti, bi'set peygamberin gönderilmesinde kesiyetin çoktur. Tekarrere yerleşti ki, katı oldu ki, ennel bi'sete rahmetün. Peygamberin gönderilmesi rahmettir. Ve men kâne mün kâden nefsi, kim nefsine boyun erse, ve en kerel bi'seti, bi'seti inkarderse, tebe'an li hokimiş şeytan, şeytanın illâin, lanetiş şeytanın hükmüne tabi olarak inkarderse, ölem ya bi'miktazâ hükmü bil bi'seti peygamber gönderilir peygamberin hükmünce gereğince amel etmezse, Amaazen bu peygamber gönderilmenin ne günahı var? kendisine peygamberin gelmesinin ne suçu var? O yapmamış, talep etmemiş. Cefel Allah'ın Bu adamın mahrum kalması sevile, peygamber gönderilmenin, gönderilmesinin rahmet olmaması nereden çıksın? Peygamber göndermek rahmettir, rahmeti alandan alıyorlar, almıyor, kendisi almıyor mesela davet falan yerde ziyafet var. Arkadaşlarını çağırıyorsun. Davete gönderiyorsun. Saat söylüyorsun. Yeri söylüyorsun. Adam gelmiyor. İşim var, gücüm var deyip gelmiyor. Eşim gelmeyen adam. Gelenler davetten istifat ettiler. Seninle görüştüler. Yediler, içtiler. Sen de orada razı oldun. Onlar sana razı oldular. Ayrıldınız. Ötekiler gelmediler. Gelmeyen ne yemek yedi, ne seninle görüşmüş oldu. Dolayısıyla bir gönlünde ona karşı bir eziklik oldu. Özürüm akbısa, affedersin teyze Ya bu adamı çağırdım. Benim davetimi kabul etmedi dersin. Yani Allah-u Teala ebedi cennetlere, rızasına, cemaline bizi davet ediyor. Onun için yedi kat göğünün üstünden, arşın fevkinden ayet indiriyor. Melek gönderiyor. Efendimiz Aleyhisselam'i yetiştirdi. Ona vahiy indirdi. 23 sene mücadele, cihad de hakkı, hakikati ortaya koydu. Sen beyefendi tenezzül etmiyorsun. İstifade etmiyorsun. Kabahat kimin? devat senin ceza senin cana bak inşallah tam istifade etmeyi bizim muvaffakiyetle senin ben